Batılı emperyalist güçlerin Ermenileri piyon olarak kullanıp kışkırtarak Anadolu'da karışıklıklar çıkardığı günlerde İngiliz büyük elçisinin Sultan Abdülhamid'e gelip küstahça daha ne kadar Ermeni öldüreceksiniz diye sorma cüretini göstermesi üzerine Abdülhamid keskin bakışlarını elçinin üzerine dikerek filan gün filanca atlar. Karadeniz'in filan noktasına yaklaşıp karaya Ermenileri Türklere karşı silahlandırmak için şu kadar sandık malzeme çıkaran ve komitacılara teslim eden İngiliz gemisinde Türk başına kaç silah bulunuyorsa tam o kadar Ermeni öldüreceğiz cevabını verir. Sultan abdülhamid bu Muazzam istihbarat gücü karşısında İngiliz elçisi, dehşete kapılarak aptallaşır.